Hirin Cengiz, Barış Gencay Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekolojik Programından Herkese Merhaba. Malum Açık Radyo'nun bu ara bütün sözel programları tek bir konudan bahsediyor. O da Paris'te pazartesi günü başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı. Bu konferansa yönelik çok fazla anlam atfedildi. Pazartesi günü itibariyle başladı dedik ama aslında pazar günü yapılması çok çok uzun zaman önce planlanan bir yürüyüş vardı... Ve tabii Kasım ayının ortalarında Paris'te meydana gelen katliam sonrası iklim zirvesiyle ilgili bütün yürüyüş, miting gibi açık alanlarda yapılan etkinliklerin hepsi iptal edildiği için yürüyüş de iptal olmuştu. Fakat yine bazı çevre aktivistleri yürümek istedi, toplanmak istedi ve pazar günü aslında polis yoğun gazlı ve sopalı saldırısıyla cop 21in açılışını bu şekilde yaptı diyebiliriz. Tabi pazartesi günü itibariyle de dünyanın önde gelen karar vericileri Obama, Merkel, Putin dahil olmak üzere pek çok ülkenin devlet başkanları ve üst düzey siyasetçilerinin katılımıyla start aldı. Şimdi tabii bu Paris, Paris'teki iklim zirvesine bu kadar anlam atfediyor olmamızın sebebi Kyoto protokolünün yerine alacak olan yeni bir iklim anlaşmasının İmzalanmasını bekliyor bu işlerle alakadar olan dünyadaki bütün kesimler. Şimdi bu iklim zirvesini ilk gününden itibaren Paris'te yerinde izleyen Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Semra ile birlikte olacağız. Semra Hanım hattımızda sanıyorum. Hocam günaydın. Evet günaydın Pelin Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, nasıl başladı ilk gün? isterseniz öyle genel bir izlenimle e, başlayalım. E, katılım nasıl? E, daha çok e, hangi e, konular resmi ve gayri resmi olarak e, dillendiriliyor? E, umut e, var mı? E, bunları konuşalım istiyorum ama öncelikle ilk gün itibariyle izlenimlerinizi e, almak istiyorum ben İklim Zirvesi'ndeki. Evet, tabii ilk gün sizin de başlarken özetlediğimiz gibi liderlerin açılış konuşmaları vardı ve Fransa'nın tahmininin ötesinde yüksek sayıda ülkeden devlet ya da hükümet başkanı Paris Konferansı'na katıldılar, konuşmalar yaptılar Fransa ev sahibi olarak bir farklılık yaratmak istedi bu sene. Her zaman olduğu gibi konferansın sonunda değil başında davet ettiği liderleri. Bunun bir siyasi itki olması, müzakere eden heyetlere siyasi kararlılığı göstererek mümkün olduğunca daha hızlı bir şekilde anlaşmaya varmaları yönünde bir cesaretlendirici girişim olduğu söyleniyor. Hı hı. Bir etkisi, bu yönde bir etkisi olduğunu maalesef söylemek pek mümkün değil. Hı hı. Daha fazla tasarımı itibariyle Kopenhag benzeri bir durum yaşanmaması için liderleri konferansın sonunda başarısızlığı ya da anlaşamamayı Ilan etmek yerine baştan ıı, siyasi ıı, açıklamalarla sürecin bir ölçüde dışında tutma hmm. ıı, gibi bir ıı, etki ya da sonuç ıı, doğurdu diyebiliriz. Hı, böyle bir taktik izledi ee, Fransa yani bu yılki iklim zirvesinde. Evet, evet. Büyük ölçüde öyle olduğunu söyleyebiliriz. E, açıklamayla e, yarattığı etki arasındaki farka bakınca e, bu büyük ölçüde görülebiliyor zaten. Evet. E, i̇kinci hafta bakanlar burada olacak. E, Devlet hizmet Başkanları değil, e, farklı ülkelerin bakanları gelecekler. Türkiye'de de Yeniçer ve Şehircilik Bakanı e, burada olacak örneğin. Hı hı. E, dolayısıyla e, liderlerin e, Konuşmalarında dile getirdikleri anlaşmaya hazır olmak, işbirliği çağrısı yapmak, güvenlik ve iklim değişikliği arasında öncelik seçiminde bulunmamak, dünya siyaset açısından barış açısından her ikisiyle birlikte şey yapmak, ya yani ilişki kurmak, kararlılık göstermek. Evet. niyetleri ya da beyanları maalesef e, şeye, müzakerelere e, pek yansımıyor. Hmm. E, çok önemli sorunlar var tabi. E, en başta da e, saydamlık şeffaflık sorunu var süreçte. E, birkaç cümle bununla ilgili konuşabilir misiniz? Tabi tabi. Zaten itibaren e, illerden düşmeyen e, tek sözcük bu e, saydamlık. Hmm. E, aslında başından itibaren böyle oldu. Çünkü e, Kopenhag'ın tekrarlanmaması kaygısı biliyorsunuz, o yüzden evet. herkes e, çok e, temkinli, dikkatli e, davranıyor süreç boyunca. Özellikle ev sahibi Fransa, e, Danimarka'da yaşanan olay gibi bir gizli metin, hazır metin, başka bir gündem olmadığını e, ısrarla bile getiriyor. Güven kaybını. E, tamir etme çabasıydı bu bütün müzakere süreci aynı zamanda. Yani devletler bir yandan anlaşmaya çalışırken bir yandan birbirlerine güvenmeye çalışıyorlar. Hı, yani böyle bir evet. e, normal yani Paris'ten çıkması muhtemel e, yani en azından umut ettiğimiz anlaşmaya e, son zamanların e, gözde değimiyle paralel başka bir anlaşmanın mı e, el altından e, hazırlandığı veya bir şekilde götürüldüğüyle ilgili bir e, şey mi var? E, yani saydamlıktan kastınız bu mu? E, şu an itibariyle açıkça böyle bir e, şey yok. Korkusu yok belki müzakere eden tarafların. E, fakat e, kafaların arkasında her zaman Kopenhag'da yaşanan gibi işte son Hı -hı. dakika bir metin çıkması Hı -hı. E, endişesi var. Hatta e, hafta başında konferans başla, başlamadan bir, birkaç gün önce e, Hindistan'ın kaynaklı bir haberde Amerika'nın e, az sayıda yani bütün taraflara değil ama müzakerelerde önemli görülen yani e, e, veto etme ya da tıkama potansiyeli olan e, pek çok ülkeye bir bilgi notu gönderdiği haberi vardı. Hmm. E, Amerika'nın e, anlaşmadan beklentilerini özetleyen aslında bir ölçüde empoze ettiği de söylenebilir. Hmm nasıl bir anlaşma istiyor Paris'ten nasıl bir anlaşma çıkması istiyor Amerika hı hı. bunu betimleyen bir metin bu da böyle bir niyet okumasıyla işte Kopenhag'ın tekrarı mı olacak acaba sorusunu yaratıyor evet. saydamlık şu konuda daha ağır yani saydamlık eksikliği sivil toplumun yani devlet dışı aktörlerinin katılımı konusunda yaşanıyor siz de biliyorsunuzdur belki hı hı. hem şey Kopenhag'a giderken hem Paris'e doğru bütün müzakere oturumlarının Sivil toplum örgütleri izleyebiliyorlardı Evet <gülüyor> Ayrı ayrı başlıklar müzakere edilirken Salonlarda Üniversitelerden Sivil toplum kuruluşlarından Yerel yönetimlerden temsilciler bulunabiliyorlardı En son Bond'a yapılan oturumda Japonya başta olmak üzere Birkaç devletin itirazıyla Sivil toplum örgütlerinin Müzakere salonlarında bulunmaması Yönünde Hı -hı. bir karar aldı Hı -hı. taraflar sivil toplum bizi izlerken biz bu kadar önemli bir konuda nasıl müzakere edebiliriz gerekçesiyle evet. dolayısıyla şeyde, ayrıntılı müzakere başlıklarında bulunamıyor sivil toplum şu anda yalnızca bir kontak grubu olarak adlandırılan daha büyük tarafların içinde yer aldıkları bir müzakereyi overflow denilen yani başka bir odadan ekrana yansıtılarak hmm. takip edebiliyorlar. Bu bir şey açıklık sorunu yaratıyor. Çünkü biliyorsunuz bütün dünyada çok önemli sivil toplum kuruluşları var ve devletler bu müzakerelerde nasıl pozisyon alıyorlar? Evet. Hangi maddelere, hangi gerekçelerle itiraz ediyorlar? Ya da hangi hükümlerin yer alması yönünde istekli bir şekilde çaba harcıyorlar. Onların yaptıkları haberlerle, bürtenlerle izleyebiliyoruz. Hı hı. Sivil toplum salonunun dışına çıkarılınca böyle bir haber alma, saydamlık yani devletlerin hesap verebilirlik meselesi yaşanıyor bu şeyde, konferansta. Gün akşam da en son kapanırken bir değerlendirme oturumunda Malezya bu sorunu dile getirdi. Sivil toplumun daha aktif bir şekilde katılımını sağlayacak, en azından izleyebilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılması hı hı. talebinde bulundu. Teknik gerekçelerle bunun mümkün olmadığını söylüyor eş başkanlar ve hı hı. ev sahibi ülke. Ama tatmin edici Çünkü açıklamalar öyle... değil herhalde bunlar değil mi? Bu yani Neden sivil toplumun müzakerelere e, iştirak edememesi konusu? Teknik bir gerekçe öne sürüyorlar. Şöyle bir yani işle ilgili birkaç şey söyleyeyim orada hı hı. ortaya koydukları gerekçe anlaşılabilir hale geliyor ama böyle bir tasarım zaten baştan sorumluydu. Şimdi bu büyük bir paket bu sabah şey çıktı en son hali bir kere daha bir, bugün itibariyle gelinen aşamayı gösteren bir metin çıktı 50 sayfa. Hmm. Ee, bunun içinde e, Paris Anlaşması diye adlandırılacak olan bölüm hmm. Paris Anlaşması'nı kabul eden karar Ve 2020'ye kadar devletler emisyon açığını kapatmak için Neler yapabilirler onları gösteren başka bir karar metni var Yani 3 tane metin var hmm. Bu 3 tane metin parçalara bölünmüş olarak Onlarca farklı e, odada küçük gruplar tarafından görüşülüyor hmm. Böyle olduğu için de ekrandan göstermek yani başka bir odaya bunu yansıtmak sivil toplumun izlemesini sağlamak mümkün görünmüyor. Tam da dediğim bu tasarım sorunu bunu bu kadar küçük parçalara böldükleri için müzakere süreci içerisinde yalnızca sivil toplum izlemesi değil resmi heyetler de benzer güçlü yaşıyorlar. Özellikle heyetleri küçük olan yoksul ülkelerden gelen şeyler, müzakereciler bütün oturumlara aynı anda giremiyorlar ve çok önemli başlıklarda ne olup bittiğini en son metnin en son halinin ne olduğunu Bilemiyorlar Daha yapısal bir şey var Sonucu var bunun Hı -hı. Dün ben birkaç oturuma Bakma fırsatı buldum Hı -hı. Şöyle bir şey oluyor Mitigasyon konusu evet. yani Emisyonların azaltılması ile ilgili ülkeler ne yapacaklar Çeşitli kısaltmalar var Siz de biliyorsunuz Hı -hı. Yani Takip etmek çok zor Kısaltmalar üzerinden teknik bir jargonla konuşuyor heyetler evet. Bu, Her bir oturumda Mitigasyon azaltım hedefiyle ilgili başka bir şey görüşülüyor ve başka bir sonuca varılıyor hmm. Halbuki bunların hepsi birleşecek sonra büyük anlaşma metninin içine ya da karar metninin içine girilecek Hem adım farkı yani seviye farkı var şeyde müzakere edilen başlıklarda hem de birleştirmesi son derece güç Örneğin evet. ülkeler 2020 sonrasında ne yapacaklar sorusunun cevabı olarak işte, ulusal olarak belirlenmiş azaltım katkısı diye bir başlık ...bunun kısaltması var bunu bir yerde çıkardılar hmm. benim izlediğim bir oturumda ay işi hmm. ulusal katkı beyanı olarak kaldı öbür başlıkta hala o kısaltma duruyor yani Dolayısıyla bu, hmm. birbirinden haberi evet. olmadan müzakere heyetleri aynı şeyi müzakere ediyor kendi aralarında evet evet aynı konuyu mitigasyon konusunu örneğin her bir başlık altında işte yaklaşık 10 kadar grubun içinde farklı farklı müzakere ediyorlar. Bu şu açıdan hem eşitsizlik yaratması taraflar arasında hem de anlaşmanın burada çıkabilmesini geciktirici bir rol oynayacak. Fransa'nın isteğiyle planına göre cumartesi günü bizim bu anlaşmanın son halini görmemiz gerekiyor artık. Hı -hı. Çünkü önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler dillerine çevrilecek. Hukuksal açıdan kontrol edilecek, uluslararası hukuk e, terminolojisine uygun mu, bir sıkıntı yaratıyor mu diye hı hı. E, denetlenecek. Sonra taraflar e, büyük oturumda bir araya gelerek e, şey yapacaklar, bu büyük metin üzerinde. Evet. bir kere daha görüşecekler. Cumartesi'ye böyle olduğu için hani parçalı bir yapı olduğu için yetişmesi pek mümkün görünüyor. Evet. Peki tabii şimdi bu hem şeffaflık sorunundan bahsettiniz hem de tabii bu hem iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen ve iklim değişikliğine en az etki eden ülkelerin heyetleri zaten genelde bunlar yoksul ülkelerden gelen heyetler hem kendileri bu bütün müzakere Heyetlerine katılım gösteremiyorlar. Hem sivil toplumun da hem müdahalesi, hem katılımı da burada tırpanlandığı için acaba gene kirletenlerin sesi mi yüksek çıkacak Paris anlaşmasında? Eğer bir Paris anlaşması, yani şu anda 50 sayfalık bir metin çıktı dediniz ama yani beklenen Paris anlaşmasında yine kirletenlerin pozisyonu mu ağırlık basacak bu anlaşmada? Şu andaki manzara bunu gösteriyor maalesef. Hı hı. Dün şöyle bir şey oldu. Örneğin bir küçük Karayiplerden ada Devleti, Saint Lucia. Evet. Şeyle ilgili, sentez raporuyla ilgili, sentez raporunun güncellenmesiyle ilgili bir madde görüşülüyordu. Orada şöyle bir talepte bulundu. E, açık radyo izleyicileri biliyorlardır e, konferansın başından beri yapılan yayınlarda bu konunun konuşulduğunu e, ben de izleyebildim. Hı hı. E, ülkelerin gönderdikleri katkı e, beyanları biliyorsunuz e, sekreterya tarafından hazırlanan bir sentez raporuyla değerlendirildi. Evet. E, hem sözleşmenin genel amacına hem de... Paris Antlaşması'ndaki muhtemel hedefe uygunluk açısından yeterliliklerini göz sergilemek için. Hı hı. Şimdi Sekreterya şöyle bir yol izledi bu sençel raporunda. E, yalnızca e, bu katkı e, niyet beyanlarıyla e, emisyonların nereden nereye geleceğini 2030'a evet. Geldiğimizde onu söyledi. E, halbuki geçen senelima da Sekreterya bu görev verilirken içerik e, yani hangi yöntemi izleyecekleri söylenmemişti bunu iki derece hedefini yani sıcaklık artışı hedefine göre mi değerlendirecekler hmm. e, yoksa emisyon miktarına göre mi değerlendirecekler. Sekreter ya, kendisi bir seçim yapıp bunu yalnızca toplam emisyon miktarları açısından e, değerlendirdi. Sentez raporu böyle çıktı. 57 bunu gigaton filan... galiba değil mi? 57. Evet. Evet. Evet. Şey yok sentez raporunda. Bu katkı niyetleri sıcaklık artışını iki derecede tutabilir mi? Tutamayacağını hepimiz biliyoruz birçok değerlendirmeyi paylaştık. hani Sıcaklık artışını nereye götürür? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmadı sekreter ya. Bu bizim yetkimiz dahilinde değil dedi. Halbuki yetki açıkça şunu yap bunu yap demiyordu. Sekreter ya. Kendisi bir seçim yapmış oldu. Hmm. Dolayısıyla bu küçük ada devletleri derece sıcaklık artışının bir buçuk dereceyle sınırlandırılması hedefinin yeni payet anlaşmasında yer almasını istiyor biliyorsunuz. Bu genel amaçlarına paralel olarak şunu istediler. Sentez raporun bincellenecek. 1 Ekim'e kadar gönderenler yalnızca değerlendirmeye alınmıştı. Ötekilerin Hı -hı. etkisi yok henüz o sentez raporunda. Hı -hı. Hem onlar hem de şimdiye kadar göndermeyen Venezuela gibi ülkeler gönderdikleri takdirde hepsini ele alan genel manzarayı ortaya koyan bir yeni sentez raporu çıkacak ortaya. Evet. Sentez raporunun 1,5 derece hedefine ne kadar yakın uzak olduğumuzu da göstermesini isteyen bir hüküm. E, ekletmeye çalıştı ada devletleri ve çok büyük bir itirazla karşılaştı ve kirletenler tarafından e, az önce sizin söylediğiniz Hı -hı. gibi Amerika e, yani şu anda olduğu gibi devam etsin yeni bir iş daha, yeni bir süreç daha e, çıkarmayalım kendi kendimize Hı -hı. dedi ama Hı -hı. en büyük itiraz Suudi geldi <gülüyor> ve şöyle yani çok şaşırtıcı ve Suudi Arabistan'ın kendi koşullarını, kendisinin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği meselesini hiç dikkate almadığını bu müzakerelerde ortaya koyan bir gerekçe ortaya sundu. Hmm. Bir buçuk derece hedefi bilimsel de bu alarmizmdir. evet bu ve suçlu aramaktır. 1,5 derecede ya da 2 derecede duramamanın suçlusu olarak bazı ülkelerin adını öne çıkarmak amacıyla yapılıyor bunlar. Ee, böyle suç şey günah dağılımı yapmayan ülkeler arasında üstelik bilimsel de değil bu. Hı hı. dedi. Hindistan ona katıldı. Başka körfez kö kö ülkeleri, Arap ülkeleri destek verdiler. Ve o e, talebin taslak metne girmesinin önünü kesmiş oldular. Halbuki bu çok önemli bir gereklilik ve Fays Anlaşması e, şu andaki haliyle, katkıların şu andaki haliyle yetersiz olduğunu hepimiz teslim ediyoruz. E, resmi süreçler devletler kendileri de teslim ediyorlar. Gözden de etkide bulunacaktır. Hat, yenilikti bu. O evet. iklim oraya girebilseydi. 2030'a doğru ikinci döngüde ülkeler ikinci beyanlarını gönderirken ona etki yapabilecek olan bir şeydi. Ve oraya giremedi Suudi Arabistan'ın, Hindistan'ın itirazları dolayısıyla. Maalesef kirletenler süreci yine burada belirlemeye devam, devam ediyor. Peki bu, bu kirletenler evet her zaman sesleri yüksek çıktığı gibi Paris'te de aynı şekilde süreci yönlendiriyorlar gördüğümüz kadarıyla. Peki bu arada Türkiye neler yapıyor? Türkiye nasıl bir pozisyon içinde, nasıl bir varlık gösteriyor Paris'te? Bununla bitirelim isterseniz. Tabii. Türkiye oldukça geniş bir heyetle e, Paris'te bulunuyor. E, heyetin bir kısmı tabii Cumhurbaşkanı'nın burada olması, açılış konuşmalarından birisini yapmasıyla e, bağlantılı. Ama bir taraftan da çeşitli bakanlıklardan e, çok sayıda e, müzakere heyetinde yetkili bulunuyor. Aynı zamanda özel sektör e, temsilcileri bulunuyor Türkiye'nin heyetinde. E, Türkiye'nin e, pozisyonu Paris'e gelirken ve buradaki müzakereler sırasında daha fazla Ülkenin yeni anlaşmanın içinde nasıl yer bulacağı ile bulacağı sorusuna odaklanmış durumda görünüyor. Anlaşmanın genel çerçevesi amacı konusunda çok öne çıktığını söylemek mümkün değil hmm. ama buna biraz önceki açıklık meselesi o oradan kaynaklanan kısıtı da e, ekleyerek şey yapmak lazım evet. İzleyemiyoruz çünkü oturumlarda e, ne dediğim Türkiye'nin hmm. e, fakat Türkiye'yi gelişmiş ülke değil bir gelişmekte olan ülke e, olarak sınıflandırmak yönünde bir diplomatik çaba içinde e, olduğunu görüyoruz hmm. Türkiye'nin yani e, Gelişmiş gelişmiş gelişmekte olan ülke ayrımı olan bütün paragraflarda Türkiye müdahalede bulunarak Türkiye'nin biliyorsunuz tırnak içinde özel koşullarını şey yapmaya buraya. o Evet bu, bir farklılaştırılmış sorumluluk ifadesi çalışma. kullandı Erdoğan'da konuşmasında yani hala daha gelişmekte olan ülkelere kirletme hakkı verilmeye devam edilsin gibi bir anlam taşıyor sanıyorum o değil mi? Evet farklılaştırma zaten iklim rejiminin en temel kavramlarından ve meselelerinden bir tanesi. Zaten bu 50 sayfa ve biraz önce tarif ettiğimiz içinden çıkılmaz karmaşık durumda bu farklılaştırma konusunun e, açıklığa kavuşmamasından kaynaklanıyor. Onu, ülkelerin nasıl sorumlulukları ve e, ödevleri açısından nasıl farklılaştırılacağı konusu karara bağlanmış olsa e, iki günde bitebilecek müzakereler. <gülüyor> Çünkü hepsinin arkasında bu yatıyor. Finans konusunda da izleme konusunda, raporlama konusunda, mitigasyon konusunda Hepsi ülkelerin ne yapacağı, bu farklılaştırmanın nasıl somutlaşacağına bağlı olarak son halini alacak. Türkiye'de bu anlaşmanın temel ilkesini kullanıyor. Hı -hı. Ee, Tabii Türkiye'nin şöyle bir durumu var. Eklerin ortadan kalkmasını istiyor Türkiye. Yani Kuyoto, Sözleşmenin kendisi ve Kyoto protokolü eklerde yer alan sınıflandırmayla ülkelerin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ortaya koyuyordu. Evet. Türkiye kendisi ektir de olduğu için ek sistemini tümüyle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani yer değişti, eklerin içinde yer değiştirmesi mümkün görünmediği için diplomatik olarak şu aşamada. Hı hı. Çünkü ektir dışı ülkeler denilen gelişmekte olan ülkeler Orada kalmasını istiyorlar ek sisteminin. Türkiye öteki gelişmiş ülkelerle birlikte şeyin eklerin tümünü ortadan kalkmasını istiyor. Aslında ayağın sistemi ekleri büyük ölçüde anlamsızlaştırdı. Ortadan kaldırmadı ama. Evet. Ülkelerin kendi kendilerine farklılaştırmasına izin vermiş oldu. Şimdi daha fazla bu ek sistemi finansmandan kim yararlanacak ya da finansmana kim katkı bulunacak, katkıda bulunacak sorusunun yanıtı olarak işlevsellik kazanmaya başladı. Evet. Burada çok kritik bir şey var. Amerika gücü olan herkesin gücü ölçüsünde finansman yani yeşil iklim fonuna katkıda bulunmasını istiyor. Hindistan gibi işte Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler ek sistemine gerekçe göstererek yalnızca Gelişmiş ülkelerin ek bir'deki ve ek ikideki ülkelerin finansmana katkıda bulunmasını istiyor. Dolayısıyla bir ölçüde oradan ilerlenemiyor. Çünkü vitikasyon konusunda herkes kendisine eleştiri gelmesin diye öteki devletin anlamsız ayağınlığına eleştiride bulunuyor. Evet. Asıl soru finansmanda kilitlenmiş durumda. Evet. Türkiye'de dediğim gibi o ek sistemi kaldırarak rahatlamaya. Müzakere pozisyonunu rahatlatmaya çalışıyor, çalışıyor şu anda. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bugün Açık Radyo Ekonomi Ekoloji Programı'nda Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Semra Cerit'i ağırladık. Kendisi Paris'te iklim zirvesini yerinde izliyor. Önümüzdeki günlerde yine sizlerden bilgileri almaya ee, devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Umarım iyi haberlerle görüşürüz. İnşallah. Evet. <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji